Yenilenebilir Enerji Kanunu destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen firmaların 31 Ekim tarihine kadar kuruma başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurmuştu. Yenilenebilir Enerji Kanunu desteğinden 2003'te yararlanmak isteyen lisans sahiplerinin başvurularına, konu üretim tesislerinin 18 Mayıs 2005 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması, başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmış olması, lisansına ders edilmiş kurulu gücünün tamamının devreye alınmış olması gerekiyordu.